Oh yeah. Çıkkası kainat bugün 8 Mayıs Pazartesi. Yıl 2017, ay 5, gün 128, Hizr 3. 1438 Hicri Şaban 12, 1433 Rumi Nisan 25. Dünya Kan Günü, Yunus Emre Anma Günü ve Haftası. Günün şiiri: Birden bire. Her şey birden bire oldu. Birden bire vurdu gün ışığı yere. Gökyüzü birden bire oldu. Mavi birden bire her şey birden bire oldu. Birden bire tütmeye başladı duman topraktan. Filiz birden bire oldu. Tomurcuk birden bire. Yemiş birden bire oldu. Birden bire birden bire. Her şey birden bire oldu. Kız birden bire. Oğlan birden bire. Yollar kırlar, kediler insanlar. Aşk birden bire oldu. Sevinç birden bire. Orhan günü Günün tarihi. İki yıl önce bugün 8 Mayıs 2015'te oyuncu, yönetmen ve yazar Zeki Alasya vefat etti. 1943 yılında İstanbul'da doğan sanatçı Metin Akpınar ve Mehmet Gülhan'la birlikte Deve Kabare Haberi Tiyatrosu'nu sunmuş, kurmuştu. Metin Akpınar'la birlikte birçok filmde yer aldı. 114 yıl önce bugün 8 Mayıs 1903'te büyük Fransız ressamı Paul Gauguin hayatının son yıllarını geçirdiği Okyanusya Adaları'nda Tahiti'de ölmüştü. Kendisi öldüğünde 55 yaşındaydı. Büyük, büyük saatli, saatli Marif Takvimi, takvimi. Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı haftanın ilk Açık Gazetesini yapıyoruz Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümşer de bize destek veriyor Günaydın Günaydın Açılış parçamız Song of Isis Isis'in şarkısı Barış Tanrıçası Jeffrey Goodman Topluluğundan dinledik Neden? Neden? bunu çaldığımızı ve dinlediğimizi de şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından okumaya başlayalım. Kadınlar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık is it, Isis Osiris gibi Isis'te sürekli doğumun sırlarını Mısır'da öğrendi. Görüntüsü hepimiz için tanıdıktır. Çok sonraları Meryem Ana'nın İsa'yı emzireceği gibi oğlu Horus'u emziren ana tanrıça. Ancak İsis'in bakirelik konusunda Meryem'e pek benzediği söylenemez. Annelerinin karnında birlikte oluşmaya başlamalarından itibaren Osiris'le birlikte oldu ve büyüdükten sonra Tiro şehrinde on yıl boyunca dünyanın en eski mesleğini icra etti. Daha sonraki binlerce yıl boyunca isis bütün dünyayı dolaştı ve kendini fahişeleri, köleleri ve diğer lanetlileri yeniden hayata döndürmeye adadı. Roma'da yoksulların yaşadığı yerlerin tam ortasında, genel evlerin hemen kıyısında tapınaklar kurdu. Bu tapınaklar imparatorun emriyle yıkıldı ve rahipleri çarmıha gerildi ancak bu inatçı katırlar birçok kez yeniden doğdular. İmparator Justinyen'in askerleri İsis'in Nil üzerindeki Filay adasında bulunan tapınağını yerle bir edip onun yerine Aziz Esteban Katolik Kilisesi'ni inşa edince İsis'in hacıları o günden sonra Hristiyan sunağının önünde günahkar tanrıçalarına bağlılıklarını bildirmeyi sürdürdüler. Kadınlar Eduardo Galliano çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık Evet, tarihte bugüne de göz atalım. 1945'te bugün 2. Dünya Savaşı'nın son günü, bittiği zafer günü yani VE Day'di. Adlandırılıyor İngilizcede Victory. Zafer anlamına geliyor. Avrupa'da savaşın bittiği Victory VE olması, V Victory Europe olması. E o Avrupa'yı temsil ediyor. Çok korkunç bir yıkımın Sayısız ölüm, sakatlanma, ıstırap ve daha sonrasında devam edecek olan müthiş bir olayın Avrupa faslı kısmen sona ermiş oluyor. Alman kuvvetleri Fransa'da Rans şehrinde kayıtsız, şartsız teslim oluyorlar. Sovyetler Birliği yarın kutlayacak. Daha doğrusu Rusya. Sovyetler Birliği kalmadı. Evet. Rusya, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan Kırgızistan, Tacikistan, Moldova, Makedonya Mo Moldova, Abazya Osetya, e, Dağlık Karabağ Transnitria, Sırbistan ve Ukrayna'yı kutluyorlar. Niye? Onlar bir gün sonra kazanmışlar savaşı Evet ee, Peki Letonya, Litvanya ve Estonya yok mu? Onların savaşı bir süre daha devam etmiş kendi işlerine Estonya mesela 23 e, Haziran'da kutluyormuş Evet ilginç olan bir şey de var. Bugün 1946'da bugün Estonyalı iki kız çocuğu okul öğrenci Aili Yogi ve Agida Pavel Sovyet anıtını bronz ıı, talindeki bronz asker anıtını havaya uçur, uçurmaktan tutuklanıyorlar. Bronz diye geçiyor ama ahşaptanmış aynı zamanda. Öyle mi? Kaidesi. Hı. Ve e, niye e, kızlardan Aili Yogi şöyle anlatmış o, o aslında istila ve baskının bir sembolüydü o heykel demiş biz bu kızıl yıldızı ne kadar daha seyredecektik diyor Rusya'nın Rus Rus yağmacıların getirdiği bir anıt yağmacının anıtı bütün e, heykellerimiz anıtlarımız tahrip edilirken onun oraya bir anıt dik, dikilmesine tahammül edemezdik başımızı çevirip bakamıyorduk bile ve sonuçta böylesine haydutlar Estonya'da bizim ülkemizde kol geziyorsa biz de o zaman e, şeyleri gösterelim ona dedik anıtlarından bir tanesi nasıl yok edilir e, bu tahta şeyi evet senin de söylediğin gibi tahta şeyi sadece benzine bulayıp yakabilirdik ama bir de patlayışsın, bir de sesi duyuyorsun istedik diyorlar. Sonuçta ceza olarak da ne olmuşlar? Gulag. Gulag tabii. Gulag takım adalarına gitmişler. Sık sık hatırlamış olduğumuz gibi dünyada Gulag'ı çok az kişi biliyor. Evet. Ee, Türkiye'de de öyle ama başka yerlerde de Rusya'da herhalde hiç kimse duymamış olabilir. Alexander Soljenitsin çıkıp orada yattıktan sonra Stalin'in kurduğu korkunç toplama kamplarında Alexander Soljenitsin diye birisi çıkıp ayrıntılı olarak yazmasaydı galiba dünyanın hiçbir zaman haberi olmayacaktı. Milyonlarca kişi orada yattı, öldü, hastalandı, sakat kaldı filan. 26 yıl ülkesinden uzak kalmışlar. Toplama kamplarında taş kırmışlar, madencilik yapmışlar. Bu iki kız çocuğu değil orada mi? evlenmişler falan evet. 20... Yogi ve adlarını... Agida Pavel. Evet anlıyoruz bugün. 1946'da bugün. Evet. Estonya'ya dönmelerine 26 yıl sonra izin verilmiş. Evet. Çok acayip bir dünya. Ve kar yaktıkları gerekçesiyle madencilik yapmışlar zorla. Orada evlenmişler falan. 1972'de bugün Bülent Ecevit listesinin olağanüstü kongrede kazanması üzerine İsmet İnönü 33 yıl, 4 ay, 11 gün sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa etmiş. 33 yıl, evet. Aslında milli şef sıfatını taşıyor. Ülkenin de, yalnız partinin değil. Bülent Ecevit dönemi ise 8 sene sürdü, 72-80 arası. bir Partinin kapalı olduğu bir dönem var, 1981 ile 1992 arasında sonra bir Deniz Baykal dönemi var 15 yıl 8 ay sürmüş fena değil yani şimdi tekrar istiyor Deniz Baykal tekrar mı istiyor? evet Aha. tabii Deniz Baykal Kemal Kılıçdaroğlu dönemi var 7 yıl ve devam ediyor evet 8 yaşında Deniz Hı? Baykal 78 yaşında efendim göstermiyor olabilir ama evet. e, meclisin açılış konuşmasını yapan en yaşlı milletvekili olarak geçiyor ee, ve tekrardan mı CHP'nin başına gelmek istiyormuş? Ee, olabilir böyle belki Cumhuriyet Halk Partisi meselesini Ali Bilge ile bugün e, konuşurken buna da değinme fırsatımız olur. Hocamızdır kendisi Deniz Aykan ee, 80'inde merdiven an. ha evet. hmm. uzun ömürler dileyerek ona devam edelim Hı. şimdi e, çok şöyle bir gözden geçelim çalkantılı cinnetin eşiğinde dolaşan dünyamızda ve ülkemizde neler olmuş bir kere ee, Fransa seçimlerine gidelim öncelikle ikinci turunda büyük bir zafer rahat bir zafere e, ulaştı Macron Emmanuel Macron yüzde 65 kadar oy alarak yeni cumhurbaşkanı oldu ve Fransa'nın en genç cumhurbaşkanı oldu. Gerçi kendisi hiç kimsenin pek tanımadığı popülist söylemleri ve Ahmedin İnsel'in de zaman zaman söylediği gibi ne sadece ne solcu futbolcu da futbolcu gibi bir aday ve hiç kimsenin tanımadığı bir banker, finansçı aniden fırladı gitti ama ...tabii çok önemli. Seçimlerin ilk turu... ...23 Nisan'da en çok oyu alan... ...diğer arada aşırı sağ, ulusal cepheden... ...faşist, popülist... ...Marine Pen'e karşı yarışmıştı Macron. İkinci turda... ...oyların yüzde 65... aldı diyor haber ajansları... ...BBC Türkçe... on diplomatik ve diğerleri. Evet, sevinmeliyiz şimdi değil mi? Şey, Fransa'nın başına... E, ...faşist, İslam karşıtı... ...aynı zamanda çoğu yerde ırkçı olarak anılan... göçmen karşıtı politikalarıyla tanınan... Löpen gelmeyip birine bankacı evet. genç Fransızcayı muhtemelen İngilizceyi de güzel konuşabilen bir e, cumhurbaşkanı geldi diye. Evet ki? kesinlikle de yani tuhaf bir durum ama sevinmeliyiz gerçekten çünkü Sıtma sevenler derneği. No mercy dedi Fransızlar yani faşizme hiç olmazsa bir de Trump benzeri bir şey. Çünkü Trumpizm de şeydi gündemdeydi yani. Evet yani bir tarafta emlakçılar kralı, diğer tarafta bankacılar kralı. Bir tarafta da budalalar kralı. Evet bir tarafta da bir taraflarda da budalılar şahı. kralı. Her tarafta budalılar kralı. Evet evet. Yazıyı sonunda çevirmeyi başardım. Son derece bence çarpıcı analizleri içeren Chris Hedges'ın budalalar dünyaya hükümdar olur ya da oldu şeklinde çevirebileceğimiz bir yazısı vardı. Belki ona da dönebiliriz tekrar bu vesilelerle. Çünkü müthiş bir şey var. İngi Britanya'da gene Ali Bilge ile konuşma fırsatımız da olabilir. Britanya'da çok acil, baskın seçimler var. Erken seçim. Ve e eğer e şey seçilirse ki öyle görünüyor. Seçilecekmiş gibi görünüyor. May, Theresa May o zaman e, Trump'ı mumla ararsınız diye yazılar çıkmaya başladı Britanya basınında. onu da haber verelim yani. Hmm. <gülüyor> Böyle de bir durum var. Yani e, en azından faşizme ve Trumpçuluğa biraz hayır denen bir yer Fransızlar ama yani, yaptı ama Fransa'da e, herkes karşıdır. Le e, Marine Le Pen. hatta babası bile karşıydı son yaptığı açıklamasında kızım bu iş için uygun değil dedi. Ama buna şey olarak da kutlama için aldığı yüz şişelik yok yedi bin poundluk e, şarapları da İngiltere'den aldığı şarapları da Brüksel'i kitlemeyi ihmal etmemiş. Öyle mi? Politikacından sana... öyle bir şey varmış. E, ne kadar? Kızım sana söylüyorum gelinim sana anlamı demiş yani. Evet yani kutlama için aldığını söyle gerekçesiyle galiba herhalde öyle olsa gerek. E, şaraplar ve şampanyaları kutlama için muhtemelen alıp 7000 pound civarında Brüksel'e gitmiş 100 e, şişe alabiliyormuş e, politikacılar Avrupa Birliği bunun parasını ödüyormuş Brüksel ben <gülüyor> anlamadım ama karışık bir iş Yo, şimdi politikacısınız Avrupa'dasınız ve 100 şişelik bir hakkınız var gidip alıyorsunuz istediğiniz şampanyadan vesaireden ardından veriyorsunuz faturayı şeye Avrupa şirkete Avrupa Birliği'nin yüksek komisyonu bürüksele onlar da parasını ödüyorlar efendim çok iyiymiş baba bunu yapmış evet böyle şeyler varmış Avrupa Birliği'nde de girmek istememizin nedenini anlıyorsunuz değil mi hep alkol kumar var mı açık var var Avrupa'nın genelinde kumar kumarı bilmiyorum ama yok her yerde yok tabi ki evet her yerde olmasa bile Hollanda'da var eh, mesela eh, İsviçre'de yok, yok. Fransa'ya geçmek zorunda kalıyorsun filan o da zor işte. Sınır geçmek zorunda kalabildiğin oluyor. Monaco'ya bilen gidiyorsun ya da. Ha, o yüzden cennet diyorlar Monaco'ya. <gülüyor> <gülüyor> <Ama cennet. gülüyor> evet. Böylece bir e, Trump demişken çok ilginç bir şeyden de bahsedelim. Dünya e, fevkalade e, kaygılı diye bir haber çıktı. Common bir haber analiz. Çünkü e, bugünlerde karar vermek üzere e, Donald Trump ...Amerika Birleşik Devletleri Başkanı... E, ...önümüzdeki iki hafta içinde... ...büyük kararımı vereceğim demişti... ...ve sonuçta... ...kırılmış, bozulmuş bir... ...küresel yağma sistemini ...Amerikalıların sırtından dünyayı yağmalarına... ...son vereceğim dedi... ...neden bahsettiğini biliyor musun? Neden bahsediyormuş? Amerikalıların sırtından dünyayı... ...yağmalayanlara... ...iktidarına son vereceğim diyor... Hmm. Küresel ısınma tabii. Nasıl yani? E, paraları bastırıyorsun... ...iklim zirvelerinde filan böyle... ...ondan sonra Amerikalıların cebinden çıkıyor... ...sahte bir... ...küresel ısınma diye bir laf çıkarıyorsun... ...paracıklarımızı götürüyorsun diyor. Saht, büyük bir sahtekar mafya diyor. Hmm. Ben de bir an... bir Arabistan'ın dış politikası hakkında bir şey söyleyeceksin zannettim. Diyor. COP21 berbat bir anlaşma... ...Amerika için demiş daha fazla petrol çıkaracağız. şey Zayıflamış olan kömür endüstrisini ayağa kaldıracağım. Şeyde iklim değişikliği de zaten sahtekarlıktır. Dedi. Hoax dedi yani. Son yeni şeyleri biliyor musunuz? Şimdi bak 2012'den itibaren okuyalım. Küresel ısınma konsepti Çinliler için Çinliler tarafından ve Çinliler için çıkarılmıştır. Amerika'nın şeyini manifaktürünü yani imalat sanayini sabote etmek sabot etmek hmm. içindir dedi. Tamamen bunu 6 Kasım 2012'de tweetlemiş. ondan sonra 2013'te 2013'ün sonunda ne demiş? Hep böyle yıl sonlarında atıyor. Teksas'tan Tennessee'ye buz gibi rüzgarlar esiyor. Fırtınalar var. Los Angeles'tayım donuyorum. Küvesel ısınma tamamen ve çok pahalı bir sahtekarlıktır demiş. Yalandır demiş. 2013'ün sonunda da tertemiz mis gibi bir havaya kavuşmamız ve hiçbir şekilde küvesel ısınma gibi pahalı bir sahtekarlıkla uğraşmamalıyız demiş. Son olarak yeni bir tweet atmış. Bir referans olarak verdiği şey dışarı çıkıp bakması mı sadece? Evet. Hava soğuk mu evet. değil mi diye. Aynen yani, o. Yani bilim, e, yapılan çalışmalar akademik çalışmalar aynı zamanda bu sektörle alakalı bütün çalışan şirketlerin ve aynı zamandaki bütün insanların görüşleri vesairesi önemli değil. Hayır. Dünyanın bütün insanların hiçbir önemi yok bunun. Hiçbir önemi yok. Peki. Sonunda da şey demiş zaten ee, tamamen bu berbat anlaşmayı e, ortadan kaldıracağım diyor ve zaten e, acayip Scott Pruitt gibi Jeff Sessions gibi iklim, iklim, inkarcılarını da tamamen ortaya şey yapmışlardı. İlk e, Dışişleri Bakanı zaten dünyanın en büyük petrol şirketinin, özel petrol şirketinin en karlı ve güçlü e, CEO'su başkanı Rex Tillerson'ı dışları yaptı, bakanı e, ve kızı da ortalıkta dolaşıyor. Ivanka Trump zaten ilk büyük kızı. Fakat çok ciddi şekilde e, endişeler de belirtilmiş Brezilya Çevre Bakanı. Birleşmiş Milletler'in çevre konularındaki baş sözcüsü yani bütün e, ve mesela Fiji gibi batmakta olan ülkelerin batma tehlikesi altında olan ülkelerin başbakanları Marshall Adaları'nın Cumhurbaşkanı Uruguay'ın iklim politikaları sözcüsü filan bu kabul edilemez Trump'la uğraşan parya olur yani kimse yüzüne bile bakmaz Amerika'nın demişler ama bir de şey var biliyorsun Türkiye'de henüz onaylamış değil ama sen diyorsun ki şey e, bilimi önemsemiyor öyle mi? Hı? Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump mı? Bilimi evet evet. bu dağlar hayatta tek kelime bilirler hep yani Rabbena hep bana deyimindeki hep gibi bu dağlar aklı selimi, sağduyuyu kendilerine hiç dert etmezler. Yeryüzündeki tüm zenginlikleri ve kaynakları istifleyip dururlar. Ta ki çalışanlar artık geçinemez oluncaya, altyapılar hepten çökünceye kadar, onlar ayrıcalıklı yerleşkelerde otururlar. Oralarda çikolatalı kek yer, füzelerin fırlatılmasını emrederler. Onlar devleti fodulluklarının bir iz düşümü olarak görürler. Fodul da, hem kel hem fodul gider terimindeki gibi. Ne demek ama? Top Yani ahmak falan demek. Böyle kaba sabah. Hödük demek. Kibirli. Evet. Toplu budalılığımızın görünürdeki yüzü Donald Trump'tır diyor. Hı. Taktığımız o sözlük, sözüm ona medenilik ve makullük maskemizin altındaki odur işte diyor. Ağzından salyalar saçan kendine aşık kana susamış bir megalomanyak. Onun da şey hiç katiyen yani şey diyor, en önemli şey, artan ısınma, küresel finans çöküşleri, kitlesel insan göçleri, sonu gelmeyen savaşlar, zehirlenen ekosistemler, yönetici sınıflar arasında gemi azıya alan yolsuzluk dalgaları, bütün bu tehlike işaretleri ne kadar elle tutulur, Gözle görülür hale gelirse biz de ister bu dağlıklarından, isterse alaycılıklarından olsun geçmişte her şey nasıl iyi gittiyse gelecekte de öyle olacak. İlerleme kaçınılmazdır şeklindeki mantraları, kutsal sözleri bağıra çağıra tekrarlayanlara büsbütün bel bağlıyoruz. Bakınız Macron. Bakınız May. Bakınız Donald Trump. Bakınız Donald Trump. Reiselaf yok. <gülüyor> yani çok büyülü düşünce diyor buna işte magic thinking. Modern öncesi kültürlerin hani var ya büyü yapan toplum var bütün her yerde var ...yerliler... Modern zaman öncesi kültürlerin inanç ve pratikleriyle sınırlı değildir. Kapitalizmin ideolojisini de büyülü düşünce tanımlar. Bu ideolojiye göre kotalar daima doldurulur, öngörülen satış tahminleri daima gerçekleşir. Karlar daima artırılabilir, büyüme kaçınılmazdır. İmkansız olan daima mümkündür. İnsan toplumları da eğer piyasa kanunlarına boyun eğerlerse kapitalist cennete buyur edileceklerdir. Bu sadece bir doğru tek tavır ve doğru teknikle ilgili bir meseleden ibarettir. Kapitalizm gelişip serpildikçe biz de gelişip serpiliriz diye devam eden Harika bir adı. Hiç önemi yoktur gerçekliklerin diyor. Senin biraz önce sorduğun şeyin. Yani Ölelimmiş, küresel ısınmamış falan. Onu yani bak neredeydi onu da bulayım ve bitireyim oradan. Yani uçurumun kenarında durduğumuz şu anda bile evrimsel geçmişimizden kendimizi kurtarıp serbest bırakacak zeka ve düş gücünden mahrumuz diyor. ...yani bütün şeyler böyle... ...imparatorluklar böyle... ...yıkılıp gitti... ...yani... Son, ...şöyle kitle halinde bir... ...kendi değerimizi... ...bağımsızlığımız... ...ya da kişiliğimiz karakterimizle de değil... ...kapitalizmin belirlediği... ...maddi standartlarla tanımlıyoruz... ...yani kişisel servet... ...marka, statü, kariyerde... ...hangi basamakları tırmanıyorsun... İtaatkâr ve bastırılmış bir topluluk kalıbına döküldük. Bu konformite, uydumculuk totaliter ve otoriter devletlerin ayırt edici özelliğidir demiş. Yani Amerika'nın ve dünyanın Disney'le Disneyleştirilmesi sonsuz mutlu düşünen pozitif davranan insanlar diyarı. Büyülü düşünce işlemediği zaman sorun kimde? Bizde sende tabii. Her zaman. Biz de bunu genellikle kabul ederiz. Daha fazla inanç beslememiz lazım. Ne istediğimize dair daha fazla vizyonumuz olmalı. Daha fazla gayret gösterilmeliyiz. Sistem asla suçlanamaz. Biz sistemi çalıştıramamışız. O bizi asla yuvarlı yolda bırakmamış. Bu öyle alakalı güzel bir şarkı var aslında. <gülüyor> Bu bu kokuşmuş zihniyet olarak iflas etmiş ahlak dışı dünyanın özü Trump'ta cisimleşmiştir Trump bu dünyanın doğal ifadesidir o budalaların şahıdır biz de onun kurbanlarıyız diye bitiyor yazı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Ya şu ülkelerden söylediğim zaman aklınıza ne geliyor ee, söylediğim ülkelerin ismini ee, nereleriydi çok özür dilerim Suriye Irak Yemen İran Libya Somali Sudan 7 Onlar. ülke Onların şeyleri giremiyor Amerika'ya. Bize kısıtlaması getirilen evet, ülke. Evet. Ortak özellikler neler efendim? Budala olmalı. Ülkelerin mi? Evet. Ya ülke haklarına şimdi şey böyle bir yakıştırma yapmayalım. <gülüyor> yani yönetimler olabilir tabii ki de. Ya hatta onları kısıtlayan yönetimler de aynı şekilde olabilir ama Müslüman, Müslüman olmalı. olmalı. Evet, evet. Müslüman olmalı. Müslüman, Müslümanların İslamiyet'in çıkış noktası neresi? Mekke. Şu andaki Suudi Arabistan. Peki Trump ilk yurt dışı gezisini nereye gerçekleştiriyor? Mekke. Evet, Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyormuş. Arabistan, bravo. Ardından İsrail, sonra da Roma. Ama Papa Kazık'ın biraz değil, kavga Vatikan, çıkabilir. Vatikan, Vatikan. Pardon Vatikan evet, Roma'nın içerisinde Vatikan değil Vatikan, mi? Vatikan ayrı bir devlet. Bağcılar gibi. Evet, evet. <gülüyor> ayrı bir devlet. Pek benzemiyor Bağcılar'a ama olsun. Evet, ama Bağcılar <gülüyor> daha kalabalık olabilir Vatikan'da ama kaç askeri var biliyor musun ordusun yeni değişti nöbetçileri dört. bu arada tören yeni gerçekleşti bu hafta sonu gerçekleşti dört mi? askeri var dört askeri askerim var hmm. ellerindeki o, şeylerle o, kazmalarla bekleyenler. Evet. dört kişi mi sadece bildiğim kadarıyla ama bir kontrol edelim belki yanılıyorumdur. Papa yalnız epey bir giydirmiş anladığım kadarıyla bu şeye hmm. takmış kafayı bombaların o, anası haklı da çok haklı bence Papa zaten ben Galatasaray'ı terk ettim. Belki artık Katolikliğe intisap ederim. Papayı çok beğeniyorum. <gülüyor> Fenerbahçe'de şiddet var gelmiyor. <gülüyor> evet Şener yani inanılmaz şiddet var dünyada. Akıl almaz şeylerin bir tanesi. Bir şeyi söyleyeyim de bitirelim aslında. Ee, Türkiye'de 40 milyon dekar tarım arazisi yok olmuş 30 yılda. <gülüyor> Büyük bir felaket işte bu dalların Udalılıkların dünyaya hükümdar olmasının başka bir örneği. Hasatlar bitecek çünkü. Ee, Venezuela'daki gösterilerde de acayip şeyler oluyor. Şiddet var. Gençler yağma var. Yoğun yağma olayları bir kişi öldürülmüş. Daha da fazla kişi öldürmüş olabilir biraz daha güncel haberlere evet. bakarsak. Yani, Sokak ortasını insan öldürüp ardından ateşe verip sonra da üzerini yakan, üzerine lastik yanmış, lastik Art 18 yine girdik. Lastik atan şeyler var. Ee, Venezuela Başkanı'nı destekleyen, Maduro'yu destekleyen paramiliterler çıktı şimdi sokağa. Evet, maalesef öyle bir çok kötü bir gelişme var orada. İran kaynıyor. İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi protesto ediyorlar, madenciler. Sıpkı Soma'daki gibi bir durum var. Çin'de de bir maden kazası gerçekleşti. İşte orada da 40'a yakın insan ölmüş. Öyle Kümür mi? kömür madeninde evet. Gülistan'da 35 kişi öldünce Gülistan eyaletine bağlı Zemestan yurt maden ocağında en az 35 işçi hayatını kaybetmiş. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye tepki var. Belge yayınlarına polis baskını var. Türkiye'de 2000 aşkın kitaba el konulmuş ve gerekçe ne? Bu kırk yıldır yayın yapan bir yayın evi belge yayınları Ragıp Zarakolu ile evet. Ayşenin Zarakolu'nun kurduğu belge yayınları 2170 kitaba el konmuş yayın evi çalışanı Mehmet Ali Varış'ta gözaltına alınmış. Neyse sonra serbest bırakılmış. İki beşte el konulmuş ama. Onda yandaş evet. yayın evdeni kitlemesinler şey olmasın yani. 2170 şey çünkü. DHKP-C bağlantısı. DHKP-C bağlantısı adı altında çok acayip şeyler evet. oluyor. Küçükçekmece'de de İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda 18 yaşındaki Sıla Abalay adlı kız. Genç kadın. Yani genç kız aslında evet. öldürüldü. 18 yaşında. Fakat Sabah Gazetesi onun ve İhlas Haber Ajansı DHKP'nin DHKPC'nin üst düzey ismi İstanbul'da öldürüldü diye veriyor. 18 yaşında. 18 yaşında bir kız çocuğu. İnanılmaz bir şey yani. Hala etkisinden çıkamadılar referandum öncesindeki 18 yaşından itibaren milletvekili olabilecek gençler kafası şeyinden. Düşüncesinden galiba. Evet. Çok acayip bir şey bu. 18 yaşında üst düzey yönetici öldürülmüş. İhlas Haber Ajansı'nı Ve aktardı. Abi. Böyle veriyor resmen. En üst düzey yöneticisi yaka, vuruldu, öldürüldü diye. Yani onlarda işte böyle Biliyorlar, bir şey yok muhtemelen. Bilim. 18 yaşında da olsa, 25 yaşında da olsa biat biattır diyorlardır muhtemelen. O şekilde düşünüyorlardır. Fark etmiyor. Öyle de oluyor ya de öyle oluyordu. Ufak böyle şey kendinden küçük böyle imamlarla beraber daha büyüklerine karşı verilmiş ona emirleri yerine getirmeleri gibi örgütlenmeler İyi daha de, da görüldü. Ne, ne mahkeme kararı ne soruşturma var ortalıkta. Bir cinayet var, bir o ölüm, ölüm olayı var ve bunu böyle veriyor evet. sabah gazetesi. Bu arada KHK mağduru akademisyenlerin açlık krevi 59, gün, 59. gününde diyordu dün. Aslında şimdi daha da şey oldu. Gülmen ve Özakça Avrupa Birliği'ne de mektup duruma müdahale edin diye 60. gününde adalet açlığı diye... Nuriye ee, Gülmen ve Semih Özakçan'ın açlık grevi kritik aşamaya gelmiş durumda. Doğuda da iki Kürt çocuk uyurken ezilmişti biliyorsunuz. Hiçbir soruşturma falan yapılmadı. Akrep aracı eve gidiyor resmen ve uyumakta olan çocukları öldürdü. Ve dünyanın en tuhaf şeylerinden bir tanesi de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının anılmasında Ayvalık'ta Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Deniz Gezmiş Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamlarının 45. yılında onları anmak isteyen emek ve demokrasi güçleri ile Cumhuriyet Halk Partililer parti binası önüne dara bırakıp ipler ve karanfilleri denize atmış Allah sizin oradalar efendim yani ne diyebilirim ki? Ayvalık. Allah akıl fikir versin memleketime de yani her iki anlamdaki memleketime de, ülkeme de memleketime de, <gülüyor> hep, hep, hepimize de. Evet yani bilmiyorum ne yapılabilir bu durumda. Ismarladık. açık ısmarladık. Shop Boys'dan dinlediğimiz bir şarkıyla devam ettik. Bunu Can seçti bizim için. You Need Love mı bunun adı? Love Et Sector. Love Et cetera. yani Sevgi, aşk vesaire adını taşıyor. Evet. Konuştuğumuz konulara son derece uygun düşen sözleri de var. Yani şey diyor büyük böyle paraları olan bir Hollywood yıldızı olmasan da olur ama yani süper bir devasa limuzin filan kullanmasan da olur. Ve güç, kudret ve servet içinde boğulmuş bir hayat yaşamasan da olur. Güzel olmasan da olur ama bütün bunlar çok şey yarar doğrusu diyor. Yani daha büyük bir Gulfstream jet uçağına seni kapıdan kapıya dolaştırma için ihtiyacın varsa da sev, yani şart değil diyor. Öbür tarafta güzel şık birine kavuşmak için daha fazlasına ihtiyacım var. Daha fazla, daha daha diyor. Senin sevgiye ihtiyacım var diyor. Hiçbir zaman fazla olan bir şey hiçbir zaman yeterli değildir. ...her şeyin fazlası hiçbir zaman yetmez diyor. Sözleri böyle. Yani tam da işte Chris Hedges'in Truthdig'de geçen hafta yayınlanan... ...30 Nisan tarihinde yayınlanan yazısındaki... ...bizim bu dağlar dünyaya hükümdar oldu ya da olur şeklinde... ...çevirebileceğimiz yazı da olduğu gibi... ...artan ısınma... Küresel finans çöküşleri, kitlesel insan göçleri, sonu gelmeyen savaşlar, zehirlenen ekosistemler, yönetici sınıf arasında gemi azıya almış yolsuzluk dalgaları gibi tehlike işaretleri ne kadar belirgin olursa olsun biz geçmişte her şey nasıl iyi gittiyse gelecekte de öyle olacak diyenlere kulak veririz diyor. O kutsal mantraları, mantraları bağra çağıra tekrarlayanlara biz bütün bel bağlarız. ...olgulara ilişkin, ilişkin kanıtlar... ...yani bu iş gerçekler böyledir... E, ...bu kanıtlar... ...arzuladığımız şeylere ulaşmamıza set çekiyorlarsa... ...sürgüne gönderiliyor o zaman... ...yok sayılıyor... ...ülkede sınaileşmeyi ters yüz edip... ...birçok şehrimizi çorak topraklara çeviren şirketlere ve zenginlere... ...Amerika'dan bahsediyor tabii... ...vergi kesintileri yapılıyor... Beyaz Amerikan işçileri için sözüm ona altın çağı olan 1950'leri geri getirmek için kanunlar ve yönetmelikler kesilip biçiliyor. Yükselen karbon salımları türümüzü mahva sürüklerken kamuya ait araziler petrol ve doğal gaz endüstrilerinin hizmetine veriliyor. Sıcak dalgaları ve kuraklıktan dolayı tarım ürünlerindeki randıman düşüşleri görmezden geliniyor. Kleptokrasi devletinin esas işi savaştır diyor bir bölümünde. Yani hırsız yöneticiler devletinin esas işi savaştır. Her yerde iş makineleri dolanıyor. Evet. Yani gerek yok diyor bir şeyiniz olmasına, jet uçağınızın olmasına, limuzininizin olmasına ama işe yarar. Yani kolaylaştırıcıdır. Işi, i̇şi, i̇şi çok kolay. Keşke de. hepimiz verin Buffett'ın babası gibi, Howard Buffett'ın gibi çocuk yetiştirebilsek ya da verin Buffett gibi olsak. Warren Buffett Howard Buffett gibi. verin Buffett dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi. Para konusunda inanılmaz bir teknikliymiş bu hayırsever iş adamı. Altı yaşındayken büyük babasının bakkal dükkanında satın aldığı altıllık, kola şişelerini 5 cent karşılığında satarak para kazanmaya başlamış. 11 yaşındayken yüksek finans dünyasına adım atmış zaten babası Wall Street camiası içerisinde. İlk satın aldığı hisseleri değer kazandığı anda satmış ve o zamandan bu zamana kadar sürekli satıyormuş ve sürekli kazanıyormuş. Warren Buffett. Böyle de devam edecek Warren Buffett gibiler. Şimdi bir yandan da e devlet yönetimine gelmeye başladı işte Warren Buffett gibi insanlar aynı zamanda. Bankacılıkta Valla bir yandan da işte çakıl ve asfaltlarla yamalanan İstiklal Caddesi'ni sel aldığını söyleyelim. İnanılmaz görüntüler var. Gerçekten çok uzun yıllardan beri hepimizin mekanı olan benim gibi eski kuşakların çok... ...bütün kişisel tarihlerinde de sayısız rol oynayan İstiklal Caddesi de böyle artık... Gez, dolaşılamıyor, yürünemiyor Logar koymayı unutmuşlar mı? Bana mı geliyor? Niye o kadar fazla su var? E çünkü orada e, yani işte dünyaca ünlü mağazaların da aralarında bulunduğu çok sayıda dükkanın veda ettiği caddede diyor T24'ün haberinde kiralık tabelaları hala geniş yer kaplarken tarihi turistik tramvayı da kaldırdılar biliyor musun? Adı bakım çalışmaları diye gitti raylar falan da gitti. Yol yok bir de ...son dönemde bozuldu... evet yol ve asfalt... ...çok dikkatimi çekiyordu her uğrayışımda... ...yani çakıl taşı ve döşeme... ...taşlarından oluşan yamalı görünümüyle... ...korkunç bir hale almıştı... ...İstanbulluların da turistlerin de tepkisini... ...çekiyor diyor zaten haber... 24'teki, ...24'teki haberde de... ...sosyal medya üzerinde... ...en fazla paylaşılan retro perspektiftir... ...bir zamanlar zaten İstiklal Caddesi'ndeki... ...ağaçların bulunduğu dönem... ...ağaç varmış... ...ne ağacı bildiğiniz ağaçlar işte yok, ufak ufak İşte paylaşıyor insanlar. Twitter kullanmadığınız için göremiyorsunuz? Bir zamanlar varmış. Kravatla girildikten ben sonra sonra Ben mı paylaşayım bari. Girdiniz mi kravatta ağaçlar? hiç? Tabii. O, ciddi misiniz? Elbette. Öyle bir dönem vardı gerçekten. Kravatta. Of course. My horse. Şey de yok tabii ki. Kafalardaki çember şeklinde saç ektiren turistler de yok. O dönemlerde. E, yok. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sırasında cadde tamamen sular altında kalmış. Bölgedeki vatandaşlar cadde yürümek filan yapamıyorlar. Turistler de tepki göstermiş. İnanılmaz fotoğraflar var yani. Bu böyle. Arkasından botanik bahçe skandalini gördüm. Ordu da oluyor. Ordu kendisini yani Karadeniz Karayolu'ndan otoyolundan kurtaran tek Karadeniz ili Kuzey Karadeniz'in doğuda Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca Yaklaşık 15 milyon Türk lirası harcanarak 116 dönüm arazi üzerine Kurulan Karadeniz'in Tek botanik parkı ne olmuş? Günün sorusu işte Ne olmuş? Kapanmış, sökülmüş Neden? Ordu'da bin, bilmiyorum neden? ...tabii ki... ...Orgi şey. Havalimanı yapacaklar... Hava. ...yakın, yakın, ılık... ...biraz daha devam Yapıldı et... Mı ...800 yataklı şehir hastanesi yapılıyor... ...yeterli büyüklükte arazi bulunamayınca... ...tam bu yaz halka açılacakmış... ...ordulular bekliyorlar... ...Botanik Parkımız açılacak diye... ...Karadeniz'in tek... ...Botanik Parkı... ...sökülmeye başlanmış... <gülüyor> Tabelası filan duruyor ama tabelayı da yakında sökerler sanıyorum. Doğan Haber Ajansı'nın haberi bu. Altınordu ilçesine bağlı eski pazarda 116 dönüm arazi üzerinde 15 milyon TL harcanmış. Türk lirası. Botanik Parkı ne kadar güzel. Geçen yıl tamamlanmış. Sonra orman ve su İşleri boyunca senin favori isimlerinden, yöneticilerinden biri değil mi? Numan Kurtulmuş ve o. Evet. Veysel, Veysel, Eroloğlu. Veysel Eroloğlu, evet profesör Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiş bir kere orman ve su işte Beysel Bey'in şeyinden çıkmış etki ve yetki alanından içinde oturma alanları yürüyüş parkuru, kır düğünü alanı ağaç fidanları, çeşitli bitkiler ve sosyal tesislerin olduğu botanik parkı yaz mevsiminde ziyaretçileri açılacak yani bir iki ay içinde önümüz yaz zaten birden Şehir hastanesi yapılıyormuş Şehir hastanesi mi yapılıyormuş Evet bu şehir hastaneleri konusunda çok ayrıntılı e, Kentin tozu programında Bu, bu dönem olmayan e, Cihan Uzun Çarşılı Baysal'ın yaptığı Programlardan birinde Çok ayrıntılı konuşulmuştu Şehir hastanelerine ne diyorum ben biliyor musun Ne efendim Şehir efsaneleri <gülüyor> İşte öyle olmuş Şehir hastanesi olmasının ne olsun Alvehta medikal grubu biliyor musunuz Katar'ın en büyük sağlık şirketlerinden bir tanesi, büyük hastaneler zinciri alışveriş şirketleri. Vallahi lazım, bilmiyorum. Alwhada Medical Group Katarlı bu grup özel Umut Hastanesi ile beraber anlaşmışlar. Orduya da ilk özel hastane, ordunun ilk özel hastanesini kuruyorlarmış. Ordu ilk özel hastane yokmuş orada. Bakın kuruluyormuş. O kadar dert etmenize gerek yok. Katar'lılar gelip sorunu çözeceklermiş özel hastanelerle beraber. Peki ya Botanik Özel Botanik Bahçeleri olamaz mı? Onlar da işte el botanik şey Tra Rize'de uzun göl dedi o civarda tekrardan kurulur. Oraları bak şimdi bizim bizim emekleri. memleketten sizin memlekete doğru <gülüyor> uzanıp yapıyoruz bizde daha ağaçları var, Ama yani, sizde daha hastaneler var. Botanik bahçesi olmazsa hastane olmaz. Sizinkinin sembolik değmini kimse şey yapamaz elinden evet. alamaz. Tabi bunu ben de kabul ediyorum. Yani. <gülüyor> Daracı nedir ya denizlerin anmasında temsili daracı asmak. Temsili daracı kurmak. En son CHP belediyesinin Üsküdar'da e, atılıp böyle eylem yapmaya çalıştığının haberini vermemiştik. Bu vesileyle onu da hatırlatalım. Atalan Üsküdar'a geçti deyimin şeyinden sonra açıklamasından sonra atılıp Üsküdar'da eylem yapmaya çalışmıştı CHP. Bravo. O Selin Böke de istifa etmiş bu arada. Evet, bence zaten şimdi birazdan eğer bağlantı sağlayabilirsek bir teknik problem olmazsa Ali e, Bilge ile hem e, belki e, bu Halk Partisi'nin durumunu bilmem kaçıncı defa konuşuyoruz. Hem de e, evet bunu esas itibariyle Kriz. konuşuruz. E, bir de krizin durumunu tabii e, fikri sağlar da e, disiplin kuruluna verilmiş atılıyor. Bir Gün Gazetesi'nde de manşet, bir haber analiz var. Güven Gürkan Öztan'ın. Hayır daha bitmedi sloganı, izlenecek siyasi hattın özetidir diyor. Ve 2019 illüzyonundan, yanılsamasından kurtulmamız gerekiyor. Yani hayırın güçlü sesine ve milyonların cesaretine kayıtsız kalan siyasi bezirganlar suyu bulandırmaya başladı. İktidarın zayıf noktalarını tespit ederek ...politika üretmek yerine... ...ortaya isimler atarak işte... ...Baykal vesaire... ...şaibeli referandumu... ...meşru kılma çabasına girdiler diyor. Ve... ...beş madde halinde... ...toparlamış Güven Gürkan... ...Östan... ...ayrıntılı bir yazı yazmış... ...ihraç istemiyle disiplin... ...kararı ver Fikri Sağlar'a... ...ve... E Kılıçdaroğlu da partiyi karıştırmak için saraydan talimat verildi demiş. Evet en, en, en. evet sarayda düğmeye basıldı demiş. Bazı arkadaşlar da bilinçli olarak bu şeye e, devam ettirdiler. Kullanıld kullandırdılar kendilerini demiş. Bazı arkadaşlardan kasıt Selin Sayık Bökemi'dir sağlar mıdır bilmiyorum. Aman Rabbi komplo komple komplo. Saraya kim gitmişti? Selin Sayık Bökemi gitmişti mu gitmişti. Deniz Baykal da gitmişti. Gitmeyeceğim denilen saraya. Kılıçdaroğlu da gitmişti. Yeni Kapı Ruhu. Orada düğmeyi görmüşler midir acaba? <gülüyor> <gülüyor> CHP'yi karıştırma butonu. Kırmızı beyaz. Kırmızı beyaz evet. Üzerinde de altı tane ok var evet. evet. Yanlış, yanlış bir, orada yanlış bir butona bir basılmasın oluyor. diye değil evet. mi? Altı ok Hepsinki farklı. At var mesela. Yok yo, o bitti artık. HDP'de At. demir Beygin. parmaklık var. Basıyorsunuz. <gülüyor> evet, mazgal. Demiri var. Evet. Sabah sabahta beş fotoğraf koymuş. Montaj, fotomontaj yapmış. Baykal Böke Feyzoğlu ince ve sağlar. CHP'de iziplerin iktidar savaşı nasıl demiş. izliyorlar böyle kısık kısık kenar çekilmişler. Hangi buton dedin? Her partinin ayrı bir butonu var efendim. Evet. Evet demek ki e, bu arada da Fenerbahçe sen Fenerbahçeli miydin? Efendim ben Ekmeksporluyum. Fenerbahçe başkanı da kendini tutamamış, şiddetlenmiş ve rakip takımı başkanını tokatlamış. Rakip takımın tokatlamış. başkanını tokatlamış evet ve Mezir kendisi lazım, ne, ne tutuklanmış ne soruşturma açılmış bilebildiğim kadarıyla yatıştırdılar diyor olay iki tarafı yöneticileri tekmesiyle tokat birbirine girmişler bunun üzerine ama basmış Osmanlı topu şekeri rak diye böyle o da kaç ve şeydi? kadın voleybolu biliyor nezih, musun nezih, ne nezih bir devrim yapmıştı yani hürriyet manşetten vermişti sporda devrim diye Galatasaraylı ve Fenerbahçeli e, voleybolcuların final maçından sonra birlikte çektirdikleri fotoğrafta bir fair play devrimi oldu. Birden bozmuş fair play devrimine bir tokat. Hı. Nasıl başlıyor? Aziz Başkan'dan tokat gibi cevap. <gülüyor> fair play'e tokat gibi cevap. <gülüyor> Olabilir, güzel. Sabah gazetesi atsın diyeceğim ama onlar da bu konularda bir şeyler yapmıyorlar. Aziz Başkan'dan devrim, Partileri... devrime tokat gazeteler üstü bir başkan. Ee, ufak bir hatırlatma yapmış dinleyicimiz Mine Hanım da, Mine Bora. Ee, Taksim'in ağaçlandırılmasının 2005 yılında daha doğrusu ağaçlandırılmamasını, ağaçların kaldırılmasının 2005 yılına tekabül evet, hatırlatmış. Esnaf şikayet de... etmiş efendim belediyeye. Hatta evet. o dönemde eylem yapan öğrenciler de gözaltına alınmışlar. Evet, hatırladım ben de. Çok teşekkürler. bu olay e, yani şimdi Selahattin hatırlattı demin söylediğim kadın voleybolundaki devrime karşı kadın basketbolunda da tokat olayı gerçekleşti kadın basketbolunda oldu böylece mükemmel bir e, şey e, ama Chris Hedges'in yazısı tamamen Amerika ile ilgili yanlış anlamı olmaz evet. bu dağlar dünyaya hükümdar oldu şey hiç an, yanlış anlama istemem açık gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Merhaba. Günaydın evet. Ali Bey, merhaba. Merhaba Can. herkese. Geçmiş Mutlaka olsun Allah. biraz sesiniz de çatlak hala. herhalde olacağım ee, ama aksatmayalım yayınımıza devam edelim her yerde. Evet, müthiş. Ee, bugün ne konuşuyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne biraz yeni. isterseniz, yani Londra'da olmam nedeniyle biraz da e, gözlem yapma, konuşma fırsatı bulduğum e, efkarlar, umumiyeyle e, biraz buradan bahsedelim. Evet. E, memleket dışında bulunduğumuz yeri atlamamamız gerekiyor. Her yerde, her zaman bu devam. Tamam, bravo, güzel. çok güzel. Önce <gülüyor> o zaman e, bu erken seçim baskın yani. seçimle e, başlayalım isterseniz. E, Terzemey, e, bu yerel bir kısım seçimler de yapıldı galiba ve kim kazandı? Valla o o çok e, şey ne diye hararetli bir şekilde yansmıyor yani evet. bir tane bir bir bölgede yapılan e, hani. Ee, bir seçim kuruyla ki bir çöpü filan e, evet. tayin edilmiş. E, bu de, biraz önce söylediğiniz e, erken seçim. Yani bir anda e, Muazzakar Parti 2020 yılında yapılması gereken seçimi e, erkene aldı burada. Ve de 7 hafta sonrasına tarih. Evet, yani buna yalnız erken değil, baskın seçimde demek ki. Evet. evet, kesinlikle. Ve de hiç böyle bir seçimi e, Gündemde olmadığı halde böyle bir seçim daha önce e, zikretmedikleri, söylemedikleri bir durumda tek, tek gündeme gelmiş olması. Zaten Theresa bu burada zikzaklarıyla e, anılacak, alınan bir e, siyasi portre. E, herhalde yani tarihinde o da bir İngilizlerin e, gerçekten e, bugüne kadar gördüğü hem muhafazakar dünyanın hem de politik arenanın aldatıcı ve güvenilmez geçişleriyle tanınacak. Öyle anlaşılıyor. Çünkü yani 3 sene önce sonraki seçimi bugüne gelmesi nedenleri üzerinde. Biraz duralım isterseniz. Evet. Lütfen. Yani öncelikle bu Brexit mevzusu İngiliz halkına, İngiliz siyasi hayatına ve İngiliz günlük hayata çok böyle e, sindirilerek ne e, gündemine getirilmiş ne de e, sonuç itibariyle de beklenilen bir sonuç. Daha doğrusu gündeme getirenlerin ve tarafların beklemediği ölçüde bir durumla karşı karşıya karınmış. Yani partiden e, sürekli şunu sorguladım. Yani Brexit'e giderken partiler ne durumdaydı? Partilerin yöneticilerin ne durumdaydı? Ve seçmen dolayısıyla nasıl? Yani Brexit böyle e, partilerin e, tamamında yani hem ana parti, muhafazakar parti, işçi partisi ve e, liberal parti. Burada bize bir liberal parti var. E, onlar ve diğer partilerde e, en nette olanlar faşist partisi. Yani faşistleri partisi. E, bir şekilde giderken de çok net değil. E, sonuç itibariyle e, referandum sonuçları e, nız, e, da da partilerin önemli bir şekilde sarsmış gözüküyor ve e, Brexit aslında e, temelde şöyle bir durumla karşı karşıya bırakmış İngiltere'yi Büyük Britanya'yı e, Britanya e, yani emekten yana olanlar ve sermayeden yana olanlar e, iş dünyası patronlar ve emekçiler ve göçmenler e, Brexit sürecini yani Brexit'in bir e, ayrılmanın bir maliyeti var ve bu ayrılmanın maliyeti kimin üzerinde yıkılacak Emeğin üzerinde mi yıkılacak? Sermayenin üzerinde mi yıkılacak? E, sermaye bundan e, zarar alın, Ya yani büyük kayıtlar e, yaşamadan nasıl e, sayılacak? Ve işte bunun maliyeti emek üzerinde ne? Çünkü geçtiğimiz 30 yıl, yani Margaret Tenchera'da daha fazla bir süreç, e, neoliberal uygulamaların, yani kapitalizmin en önemli ülkesi olan e, İngiltere'de en vahşi de özelleştirmeye neoliberal uygulamalar söz konusu oldu malum. Ve sosyal devlet kayıpları had safhada. E, sosyal devletin imkanlarını İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle yani, e, İngiliz İçi Partisi'nin kurulmasından bir yana ilk genel başkanı ki e, bu bölgede, bu ülkede e, bir nefes şey gibi alıyor Çünkü vahşi kapitalinin üzerine Clement ilk baş, başbakan olan İşçi Partisi lideri ee, yani bu e, kamulaştırmaların, sosyal devletin kurucusu, ana ögesi e, yeniden ona dönüş e, dönebilir mi İngiltere'ye? Bunları tartışıyor. Dolayısıyla Brexit burada, baş, sondakini başta söyleyeyim e, çıkış sürecinin yönetilmesi e, önemli bir husus ve bu da Toplumsal kesimlerin bu maliyeti, bu maliyetle kazanç ve kayıtları e, hangi e, sınıflar ve katı, e, toplumsal yapılar üzerinden gerçekleşeceği siyasal plan da bu şeyi zorluyor. Tereslemeyi bir kere kendi partisi ve kendisi de bir an e, bu Brexit süreci içerisinde yaşadığı e, alabora'yı hatırlayın. E, Başbakan Cameron'un istifası ve sonrasında muhafazakar parti içerisindeki geldikleriz iktidatları. Aynı şey tabii İngiliz İşçi Partisi içerisinde de geçerli. Ee, burada e, bir, iki şey var. Birincisi Jeremy Corbyn yani Clement Hatırlatıcısına yeniden İngiliz e, geniş toplumsal kesimleri e, emeğe dayalı e, çalışan kesimlerin haklarını savunan bir işçi partisi yapılandırma sürecine girmiş bulunuyor. Ve bunda da karşılık bulmuş. Evet genç, zamanda, kesim, gen, gen, genç kesimden özellikle tabandan özellikle, çok büyük. Şimdi ben yani sağ olsun e, İngiliz İşi Partisi'nin eski üyesi sonu değil zamanında kovulmuş yani genelde partilerden arkadaşlarım kovulur. Yani ben de çok öyle şey değilim. Partisi genelde iddia değilim arkadaşlarım böyle Yani e, Jeremy Korbin döneminde medya mesela ayrılanları e, zikrediyor ama dün gece araştırdım. Rica ettim. Jeremy Corbyn ki yakın çevremde de işte böyle politikayla çok fazla uğraşmayan insanlar bile parti üyesi oluyor olmuş ve bayağı bir artmış Jeremy Corbyn'den sonra parti üye partiye üye olanlar. Yine o gibi işçi partisi sendikal destek üzerinde duran bir parti. Hem maddi manevi olarak sendikal hareketin muazzam bir desteği var. her türlü dönemde yani. Sonuçta şunu söyleyeceğim. Teresa May bu kararı kendi partisinde homojenite, homojen bir durumu sağlamak istiyor. Çünkü partide bu ayrılma sürecini sonuçta Teresa May'in partisi İngiliz sermaye kesimlerinin ağırlıkta olduğu bir ve tarımsal kesimin yani büyük çiftçilerin ağırlıkta olduğu desteklediği bir hareket lobileriyle medyasıyla Medya zaten tamamıyla bizden farklı değil. Yani büyük e, şeyin e, muvazakar partinin kontrolünde e, o yüzden e, şeyi yaşamıyorsunuz çok fazla. E, Jeremy Corbyn ve part, İngiliz İçişi Partisi içindeki e, sorunlar yansıyor ama başarılar çok fazla yansımıyor. Ve İngiliz İç Partisi'nin e, durumu. Dolayısıyla hem e, İngiliz İç Partisi içerisinde Jeremy Corbyn'in yaşadığı Tonu ekiple ki buna burada e, Bileğir'in artıkları deniyor. Kimileri sürdüktü de diyor. Ondan sonra bu neoliberal politikaların e, devamı yani Margaret Thatcher'ın e, bir lafı var. Diyor ki yani bizim en büyük başarımız rakiplerimizi kendi görüşümüze getirmemizdir. Yani bunu Türkiye'deki e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşadığımız yakın geçmişteki e, durumları da izah eden bir olay. E, tonu Bileğir ve ekibi Halen partinin kurullarında önemli bir mevzi de bunun nedenlerini de birazdan söyleyeceğim. Dolayısıyla Theresa e bir taşla iki kuş bulmayı hedef Birincisi Brexit sürecini kendi partisi içerisinde homojen bir şekilde oluşturmak istiyor. İkincisi Jeremy Corbyn'in yükselişini seçimlere erken olarak daha sonraya bırakmak ve Önlemek istiyor. Bu iki şey, Teresemiyi e, ve İngiliz Muhafazakar Partisini e, baskın seçimle zorlamış durumda e, ve de yani yani o kadar zikzaklar var ki de i̇şte İskoçyadaki e, İskoçya'da parlamentosunun e, talebini 3 e, gün önce rezede denmedi. E, e, partisini bir, hiç gündemde olmadığı halde yedi hafta sonraya bir alharif vererek e, seçimlere, e, baskın seçimlere e, ulaştırıyor. Bunda iki şey, dediğim gibi yani Brexit süreci burada temelde Brexit nasıl yönetilecek? Hani toplumsal kesimlerin hani bir istikrar programı 2001 yılında e, büyük, benim açımdan önemli bir süreçti. Yani bunu maliyetini e, toplumun üstüne mi, e, geniş toplumsal kesimlerin üstüne mi yıkacağız? Yoksa buna sebep olan sermaye vergilendirmek ve e, borçların konsolide e, edilmesi üzerinde onlara mı ödenecek gibi, yani ülkelerin karşı karşıya kaldığı kritik dönemlerde e, yüksek maliyetleri nasıl dönüşeceği hususu e, İngiltere'nin gündemini şey yapıyor ve patronlar, büyük sermaye, özelleştirme yanları, peki, 30 yıl içerisinde muazzam bir özelleştirme olmuş. Clement'in devletleştirdiği alanlar tekrar özelleştirilmiş ki, Jeremie Corbyn bunların üzerinde duruyor. Birazdan da yine söyleriz. E, bu Brexit çıkışı bir maliyet getiriyor. Bir çıkışın e, ekonomik politiği var. Çıkışın e, bir şekilde toplumsal dersin, sağlık kesimler açısından değerlendirilmesi var. Bir duruş vaziyet var. Bu konu e, nasıl düzenlenecek? Çıkış gerçekleşirken Avrupa Birliği Brüksel'le e, nasıl bir mutabakat sağlanacak ve bu mutabakatın içeriye yansıması, e, maliyeti e, nasıl bölüşülecek? Bu seçim aslında yine öznesi, ana konusu e, bu. Ben de iki, bir iki şey ilave edeyim izin verirseniz. George Mambion'un geçen hafta birkaç gün önce Guardian gazetesinde e, Kısa ama çok önemli bence bir yazısı yer aldı. 3 Mayıs tarihli. Şimdi orada diyor ki, e, siz Büyük Sermayeden de bahsettiniz. E, sermaye sadece geleceği düşünür. Hiçbir zaman geçmişe bakmaz diyor ve gelecekteki karları, kazançları şey yapar ve önündeki yolunun üzerinde ne gibi engel varsa ne olursa olsun, insanların ona verdiği değer ne olursa olsun onların Süpülüp atılması lazımdır diyor. Modern işte muhafazakar hükümetler de misyonlarını bu süreci kolaylaştırmak olarak görüyorlar. Ve eğer diyor Theresa May'in hükümeti seçilirse bu baskın seçimde o zaman bunu yapma olanakları sermayenin ortalığı önünü süpürmesi olanakları Donald Trump'ın Amerika'da keşfettiklerini çok kat ve kat aşacaktır diyor. Ve çok enteresan da bir şeyden bahsediyor. Hiç duymamıştım ben. Statute book diye bir şey kavram var. Bir statute statutory instrument deniyor buna. Bir çeşit kanunname gibi. Fakat bu ıı, eski bir enstrümanmış. Şey, mecliste kullanılan. Yani çok ıı, şey bir ıı, ıı, böylece hükümet kendisine e, gerekli yerde bu kanunnameyi değiştirme e, imkanı, düzeltme imkanı da veriyormuş. Yani kanunnameyi düzeltme yani, imkanı dendiği zamanda hayatta, hayat, e, çağımızın en büyük politik e, hüsnü tabirlerinden birini yaratıyor diyor. Yani bu ikincil bir paralel e, yapılanma oluyor. Meclisi devre dışı bırakıyor. Evet ve senede 800 ila 1000 tane bu enstrümanlardan gerekiyormuş normalin üzerinde ve muazzam bir şey bütün özelleştirmeler bütün işte hava yolları şey hava limanları vesaire bununla ilgili Brexit analizcisi Ian Dundon'ın bir sözüne de atıf yapmış. Yani Britanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en büyük yürütme darbesi olarak. Yani evet. iktidarı tamamen yürütmenin elinde topluyormuş. Yani buna kanun hükmünde kararname diyebiliriz. Yani evet. Aynen tarihinde. öyle. Ben de onu söyleyecektim. Evet. Kanun Hı -hı. hükmündeki kar kararname gibi bir şey. Kanunname deniyormuş ve parlamentonun bunu engellemesi için hiçbir şey yapılamazmış. Engel varmış. Yani parlamento müdahale edemiyor. Bir takım esrarengiz ve kadim prosedürleri de devreye sokuyorlar. 70 yıldan beri kimsenin bilmediği bir takım usul yönetmediklerle yapılıyormuş. Bu muazzam bir sonuç verecektir ve Britanya'nın işi bir bitirirler diyor yani. Vermeye başlamış galiba çünkü Sunday Times'ın hafta sonu yayınlanan, yani daha doğrusu pazar gazetelerinden Sunday Times'ın, ülkenin en zengin isimlerinin geçtiğimiz yıl servetlerinin %14 artlardığını kalem aldığı bir listesi vardı Ömer Madran'da aktardı. Ve genellikle baktığınız zaman isimlere futbolcular, şarkıcılar, evet. bu tip insanların yükseldiğini görüyorsunuz. Evet, durum budur yani. Yani buna kilitlenmiş vaziyette sizin eklemelerinizde. Bizim size yani sandık dünyada da bu var sandık e, zaferinin sonrasında yaşananlar. Ülkelerin demokrasiden algıladığı sandıkla çoğunu yakaladınız mı? E, o zaman e, işte KHK'larla e, cari demokratik kuralları hiç ederek e, bir nevi diktatörlükler biçimlerini kurarak Evet e, yani, aynen öyle söylüyor. Tereza yani, bu seçimi kazanırsa bütün yurtsever denebilecek insanların gerçek yurtseverlerin Britanya'da değerli ve güzel bulduğu her şeyi çöp çöp haline getirecektir diyor. Açıkça Zaten yan, yangından mal kaçırırcasına bir seçime gitmek e, hem bir korkunun hem de e, sizin söylediğiniz e, kapsamda bir e, zaferin kurgulanması için yapılıyor. Zaten medya tamamen ee, yani nedeniz ki yerleşik medya, e, gemen medya, e, main başarılı olacağını ve çok önde olduğu temasını e, muazzam bir şekilde değiştiriyor. E, Yalnız tabi bir şey var. Ben bir Mayıs geldiğim gün, hatta bir gün sonraydı galiba. Bu, gribi de ona borçluyum. E, şeye bir e, Mayıs törenlerine katıldım buradaki aktiviteye izledim Açık Radyo e, adına adına. <gülüyor> Fotoğraflar çekerken de çok enteresan bir şey oldu. Tam e, fotoğraf çekerken karşımda e, bir e, açık radyo'nun programcısı, destekçisi, aktivist, Tam Moore gibi karşılaştım. E, gariplik şurada. Biz tam da normalde bir oturup kahve içmişimiz yok. Ya Brezilya'da, Portekiz'de de 200 bin kişilik meydanda karşılaşırsın <gülüyor> ya da bir bayi törenlerinde. <gülüyor> ya biz normal, konuşamayacak biz diye. Onda yani şahidim de tam o da <gülüyor> burada. Şimdi çok belki katılım içerik olarak çok yüksek değildi. Taraf Algar'daki ama içerik olarak çok yüksekti. Bu ülke bir göçmen ülkesi. Bu ülkede sınıfsal uçurumlar gelir uçurumları baya artmış son 30 yılda. Yani Margaret Thatcher'dan dolayısıyla. Ee, Ceremi Korbi'nin e, başında bulunduğu ki, yani partinin önemli bir bölümü e, Tony Blair etkisinde bulunan o dönemde neoliberalleşen işçi partisi kadroları tarafından da kuşatılmış durumda. Burada şöyle bir şey varmış, yani ben parti tüzüğünü sordum, yani sağ olsun e, Nadi arkadaşım Koduman çok yardımcı oldu eski bir işçi partisinin e, delegesi, militanı, çalışma orada uzun yıllar çalışmış bir arkadaş olarak mesela yani partiye üye olmak yetmiyor. Yani partide e, Jeremy Corbyn'den sonra önemli bir artış var parti üyeliğine İngiltere çıkarsın. Gönüllü katılım var benim de çevremdeki soruyorum daha önce muhtaza gel partiye ya da iş partiye vermiş ama katılımcılığı bu düzeyde olmayan insanlar parti üyesi oluyor. Parti üyesi oldunuz mu? Partinin genel başkanını seçiminde e, oy kullanabiliyorsunuz. Tekin Kork, Jeremy de e, %60'ların üzerinde bir şekilde seçilmiş. Ama parti kurullarını seçemiyorsunuz. Evet, öyle bir acayiplik var. Bu ya, bir ya, radyo delege olamıyorsunuz. <gülüyor> parti kurullarını seçecek delegasyona ulaşamıyorsunuz. 3-5 yıllık bir duruş gerekiyor. Dolayısıyla parti kurulları Jeremy Korbin'in kafasında değil. O yüzden gölge kabine istifa ediyor vesaire vesaire o gün 1 Mayıs'ta Trafalgar'da Jeremy Corbyn gelemedi ama e, mesajını getiren e, şu anda ismini söyleyemeyeceğim e, bir milletvekili Londra bölgesinden e, tanınmış bir, e, bir milletvekili okudu ve ondan sonra da partisinin e, duruşuna ilişkin e, açıklamalarda bulundu. E, burada yani kırılma noktasını hep sordum burada arkadaşlar. Yani Jeremy Corbyn eee Zinciri nasıl kırdı bu öne çıkmayı hem iş Partisi'nde de genel kamuoyunda. Valla bu hikaye göçmenle başlıyor burada. Yani göçmen sorunu bizim sorunumuzdur. Göçmenlerin sorunlarını çözmek bizim sorunumuzdur diyerek muazzam bir öne çıkış var Çeremi Korbi'de. Zaten bunu gördükleri için de baskın seçime gidiyorlar. Evet şimdi ee, bir e, or, Ali Bey or. bir e, radyocu bir İngiliz, İngiltere'den radyocu arkadaşımız da e, kendisi siyahi. E, Morgan Quentence'la burada bir konuşma yaptık ve ne no, no olacak bu baskın seçim diye Hı -hı. daha yeni çıkmıştı o zaman Theresa <gülüyor> Tam onu kolundan tutup stüdyoya oturup sorduk. Diyor ki bu baskın yapmaya çalışıyorlar ama bu iş belli olmaz. Çünkü Jeremy Corbyn'in en büyük görünmeyen özelliği taban hareketini örgütlemesi sokakta çok başarılı ve önemlidir diyor. Ve şimdi sokağa çıkma imkanı tekrar bulacak az zaman olsa bile ve herkesi de bu işin içine katacak demişti. George Monbiot da buna paralel olarak şey diyor... Yani İşçi Partisi üst kademelerinde sallantı falan yapıyor Corbyn hariç ama gene de tabanında çok şey var demişti başka bir yazısında George Monbiot. Ayrıca da gerçek muhafazakarlara bu sahte muhafazakarların neoliberallerin Britanya'yı yıkmasına izin vermeyin diye onlara da bir çağrısı var. Gerçek anlamda muhafazakarlara da. Gerçekten her kesimde eee yani etkisini gösteriyor öyle anlaşıldı ve çok iyi bir siyasetçi Jeremy Corbyn. Yani geçmişte falan biraz buradaki arkadaşlarla konuşma fırsatım oldu. dolayısıyla İşçi Partisi oy oranlarını yani merkez medya görmüyor. Merkez medya Jeremy Corbyn'i kırpmak istemiyor. Nefret ediyorlar evet. Güçlü yanlarını görmüyor. Yani ben hep yani bir gazeteci olarak Gittiğiniz bir e, pop, popülasyonda İslam ülke büyüklüğünde, İslam ilçe büyüklüğünde olsun e, analize başladığınızda güçlü ve zayıf yanları üzerinden e, sorular soruyorsunuz. E, şimdi güçlü şey olmadık insanlar. Yani bu şeye hatta de, de, dedim ki Haziran 2015 seçimlerinde İzmir'de İzmirli taksi şoförü MHP'ye oy verirken HDP'ye oy vermeye geçtiğini söylemişti hiç unutmuyorum. E, hani hoşuma gidiyor Artık HDP'ye bu seçime oy, oy vereceğim demişti. Yani böyle bir kırılma anı vardı bir yer. 1973'te 77 Adalet Partisi ya da muhafazakar seçmenli Cevit oy ver. Böyle bir şey yaşanabilmek korkusu zaten artık seçime almış. Bir de gerçekten son 35 yılın yani Chicago Boys'un Reagan Retentus kapitalizmi neoliberal versiyonu kapitalizmin sosyal devleti e, çıkaran denklemden evet. e, denklemden sosyal devleti çıkarmanın 40. yıldırına rastlıyoruz Kıta Avrupa'sında. Zaten karışıklık o. Hem göçmen faşizmin yükselişi hem de e, huzursuzluğun şeyi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, gündeme gelen sosyal devlet yani kapitalizm kapitalizmi kabaca e, devreden çıkınca e, bu, bugünkü karışıklık yaşanıyor. Şimdi Jeremy Corbyn diyor ki yani sağlık ve eğitimdeki özelleştirmenin tamamını devletleştireceğim diyor. Sosyal devlet uygulamalarını, belediye evlerini, yani kayıp olan her şeyi telafi edeceğini söylüyor ve göçmen sorununu öbür partiler gibi düşmanca değil göçmenler bizim sorunumuzdur. Onları da İngiltere'nin, Büyük Britanya'nın Büyük eee asli unsurları sayarak ve sosyal devletle de kucaklaşarak e, bu sorunu çözeceğini söyledi. Diğerleri, yani faşizan söylemlere geçmiş, Yeterince sömürdük, defolup gitsinler. Hani kabaca evet. bu. Ali Bey. Şimdi söyleyeceğim. E, yani çok ufak bir şey geldi aklıma. Belki oradan da devam edebiliriz konuşmaya. Bu taksici örneğinden yola çıkarsak. Şimdi Haziran ayında HDP oy veren MHP'li taksi şoförü'nün bu referandumda evet deme olasılığı da ilginç olabilir aslında. Yani bu belirsizlikler içerisinde geçilen bir dönemden geçiyoruz galiba. Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald evet. Trump'ın geldiğini gördük. İnsan haklarının doğduğu yer olan Fransa'da bir Macron bir geldi. Yani bir... evet. e, Fransa'da Macron geldi ve şu anda bu belirsizlikler içerisinde sürekli kaygan bir zemin içerisinde üstünde insanlar Çok hareket güzel. etmeye çalışıyorlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir şey yok galiba. Hı. Morgan'da bir iki <gülüyor> kelimeyle Cumhuriyet Halk Orada Partisi'ne sabit. geçebilir miyiz? evet. Ya bir şey söyleyeyim inde bu Jeremy Corbyn'in yakın mücadele arkadaşı ilginç bir şey söyledi. Dedi ki, biz iktidara geldiğimizde şirketlerin işçi alımlarını belirleyebiliriz Yani ne kadar işçi alınacağını ama işçi alımını tendikalar yapacak dedi. Bu çok ilginç. Çünkü evet. burada ucuz işçi, teliksiz işçi, muazzam bir sömürü var. Yani gerçekten ve işi ücretlerinin, saat başı saat ücretinde işte en babası 7 puan. Gariban şeyde 3 puanta kadar iniyor çocuk ve ucuz şeyde. 10 puan da çıkaracaklarını söyledi ve taşeronluk üzerinde durdu. Şimdi burada CHP geçersek Cumhuriyet Halk Partisi, yani bir taraftan da yaşımız itibari mesleki şeyde canlı tarihiz. Yani Sayın Deniz Baykal'ın e, Tony Bireyir etkisi içerisinde e, bir grup gazeteciyi İstanbul'da topladığı e, 4. Levent'te bir e, evde e, işte ne bileyim 10 kişilik falan bir gazetecilik grubun içindeydim. Deniz, İndir önce. Deniz Baykal e, o zaman 40 yaşında mıydı? Yok. <gülüyor> Deniz Baykal yine de yaşı vardı. Yani bu işe başlarken e, 1995 yılında galiba bir sene ve kapalı olmuş. 11 sene kapalı olan partinin yeniden açılması gündeme geldiğinde bunu en büyük heveslenen ve o zaman Erdal Bey e, e, Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi hedefleyen, ki içindeydi Deniz Bey de e, kuran e, yeniden canlandırma projesi Deniz Baykanı'nın oraya en azından oradan başlamak lazım. Şimdi e, ve daha sonraki yaşadıklarımız Altan Abin'in genel başkan olması başarısızlıklar geldi. Yani Altan Anlaması Öğmen. Evet. Kaldı. <gülüyor> Altan Öğmen şimdi 67 yıllık Cumhuriyet Halk Partili olarak söylüyorum. Kılıçdaroğlu zoru başardı. Eleştirilmesi yanlış demiş. Bir cadı avı Yardır. var. Biz demokratız diyen ülkelerden hiçbirinde bugün bizim yaşadığımız şeyler yok demiş. Zor olan neymiş? Başarılan Vallahi kısmını değiştirdim de zor olan Altan neymiş? Şimdi Altan Bey 80'lerinde e, Allah üzülüm ömürler versin. E, gerçekten duayen bir gazeteci ve yani portre 70li yıllarda ben lisedeyken New York'ta okudu Turizm Bakanlığı da yaptı yani Bakanlığı da var parti içinde şeyi var önemli bir portre Ve Deniz Baykal tarafından kullanılmış bir siyasi şey yani Deniz Baykal ona Genel Başkanlığı elinden alışıyor Taha Merdam Genel Sekreterdi yani bunlar çok eski değil yani son 20 yıl içinde Cerria'nın eten olayla şu bazen gerçekten duruyorsun. Yani e, 67 yıl deyince 67 yıl öncesine gittiğinde Stalin Sovyetler Birliği'nin başındaydı. E, ve Roosevelt yeni vefat ettiği, onun yerine ardından önce geçen kimdi bilmiyorum ama yani Truman e, At Aturman, 67 yıl Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı 67 yıl önceki altan bir olduğu dönemi de bilmiyor. Üyeleri de bilmiyor. Ben bunları biliyorum. Yani diyorum ki... İsmet'in önü arkadaşlar... dönemi mi efendim? efendim? İsmet'in önü dönemi mi? E, tabii o sırada Hı -hı. E, İsmet Paşa Milli Genel Şehir. Başkan... 33 yıl, 4 e, ay, 11 gün sürmüş. E, genel Başkan bildiğim kadarıyla 50 seçimlerine giderken e, Hilmi Uran e, parti müfettişi e, Genel Sekreter ya da Mahmut Şevket Esender yani Ayaşlı romanının yazarı e, yani bu portreler aslında İttihat Terakki'nin e, 1908 öncesi kadrolarıdır. Baktığınızda o zamanlar genç e, insanlar bu CHP'nin unsurlarıdır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde eski olmak, Cumhuriyet Halk Partisi iyi analiz etmek anlamına gelmiyor. E, Sayın Öğmen bence e, Kılıçdaroğlu'nu değerlendirme eksikliği yaşıyor. Onu ben de gördüm. E, 67 yıllık dua eyen e, Kılıçdaroğlu filan. Şimdi bu parti oldum olası sorunlu Bu partinin sosyal demokrat kimliği, bak şurada Jeremy Corbyn'i, Ton-u artıklarıyla mücadelesini, o ortaklığın, muhafazakarlar, e, Ton-u artıkları, ki burada aynen bunu söylediğim, artık ve sürtükleniyor. Partinin içinde şu sürtükleri atamadık, yani bu neoliberal sürtükler deniyor. Bu parti neoliberalizme, Cumhuriyet Halkı Partisi, e, ülkesindeki en önemli sorun Kürt sorununa ilgilenmemiş. Ee, mesela bunu konuşmuyor senin de e, istifa ederken e, seçim sonuçları. Yani neredesiniz kardeşim Türkiye'nin meselelerinde? Neoliberal uygulamaları bugüne kadar işçi, emekçi e, ağır mezalim altında Türkiye'de bulunan kesimlere ne kadar ulaştınız? Zaten 20 civarında bir oyunuzu artıramamanızın sebepleri neler? E, partinin bu seçim referandum sonuçlarını bu kadar erken Kabul gitmesini e, mümkün değil kabul etmek. Ama hemen kabul ettiler. Ve Ama daha öncesi var bunun. E, ülkemizdeki en önemli sorun olan Kürt sorununa sırtını dönmüş bir parti. E, dayandığı ideolojik performansı sorgulamayan ve neoliberal uygu. yani ispah arkadaşımız artık ikran etmek zorunda kaldığımız bir şey var. faydaş diyor. Şimdi toplantısını değiliz. Seçim toplantısındayız. Seçmenlere mi paylaşıyor? Yani, senin senin evet, Esayek Böke yani. mi? Evet, evet. Yani e, uzun sonra değiştirdik yani ya, bu böyle dönmez de dedik yani ya, ne yapıyorsun? Şimdi bu parti e, bu kimlikte insan partinin merkez yönetim kurdu üyelerini valla Altan Bey de vardı galiba Büyükada'da e, Büyükada'da bir e, şeyde e, partimizin yıllar önce. Gerçek CHP'li kaç tane var sosyal demokrat kimlikte diye sormuştum. Eski tüfeklerden e, Betim Hoca da vardı rahmetli. O, bulunduğumuz Çay Partisi'nde. <gülüyor> birisi dedi ki 7,5 dedi. E, Sayın dedim şu yedi. 7,5 kim dedi? Kılıçdaroğlu dedi. Şimdi <gülüyor> bu parti sosyal demokratik kimliğini bulabilecek bir parti. Yıllardır ya benim baktığım ilk 3. görüşmemiz Ömer Mazra CHP üzerine Evet. CHP nedir ne değildir. Şimdi burada İngilizce Partisi e, tonu bileyle artıklarını konuşuyor. Ya kardeşim 2001 krizinin toplumsal kesimlerin, e, ezilen kesimlerin maliyetini üstüne yıkar. Kemal Kerviş artıklarını bu partide değil mi? Senin de onlardan biri değil mi mesela? Neonliberal bir iktisat polisinde sahip. Nerede gördük? Dolayısıyla bu sorumlu bir parti. Yani burada böyle bir tartışma başlamadan gerçek bir değişimden söz etmenin referans olsa Altan abi verilecek. Yok. Yani bana e, Elveda Lenn'in e, filmini hatırlatıyor bu tür referanslar. E, yani çok eskiye dayanan bir parti üyeliği bu partiyi analiz etmede yeterli bir sunumda bulunmuyor. Altan Bey de e, Kılıçdaroğlu başarılı görüyorsa Zaten bu partilerin sonu e, Altan demek, Öğmen, evet. Kılıçdaroğlu yani. zor başardı. Eleştirilmesi yanlış diyor. Yani çok senin sevdiği yani anda... değerli bulduğunu ama evet. e, bu defaki açıklamasını da ilgili okudum ama bu benim için çok üzücü oldu diyor. <gülüyor> Demokrasimiz açısından çok sakıncalı ve tehlikeli unsurlar içeren ve sonuçları oh. yüksek seçim Kurulu'nun referandum akşamında aldığı kararlarla daha da tartışmalı hale gelen Anayasa değişikliğiyle ilgili değerlendirmeleri elbette isabetli ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin o konudaki politikalarını oluşturması süreci henüz devam ediyor diyor. Ama yani Cumhuriyet Halk Partisi de 2019'a odaklanmış vaziyette gidiyor. Şimdi de, herkes diyor şüviyeti... 2019'da Türkiye'nin içinde bulunduğu rejim demokratik parlamenter bir rejimli kuvvetler ayrılığına mı dayanıyor? Biz kuvvetler ayrılığına dayanan bir rejim mi? Işte. Soru orada işte zaten. Yani, yani 2019 yılında Yani 2019'da bana ilizyonundan... garantisi veriyor. Bunlar ayakta uyuyorlar lafı vardır ya. Yani biz biz muazzam bir şeye geçtik. Şu anda yüz binlerce insan açığa alınmış. 50 bin insan tutuklu. Gazeteci arkadaşları Altan Bey'in gazeteci arkadaşları yani Hasan Cemal'i biraz bakmasında fayda var. O çok sever Altan abisini ve Adın sizin referans gösterir yani bunlara bakmak lazım dünyanın ikinci, en sondan ikinci miyiz gazetecilik, özgürlük kastayımız bir Bur ha, biri 157 gazeteci yani kırılmış kentler yani bu, bunlar 2019'da aday hemen CHP başladı aday ya böyle bir şey olur mu 2019 yani şunu kabullendi, Beycan Aliye yönetiminin de yani Deniz Bey e, derler ya yatacak yeri yok ama bu CHP'nin yaratacak yeri yok. Yani <gülüyor> istifa eden de, sözde direnen de yanlış yaptık. Yani bir Geçmişine bak. Sen ne kadar gittin Diyarbakır'a? Ne kadar ıslah politikalarında şeydir, bugün ıslah politikaları denir Yani bu e, unsur Kemal Derviş Kemal Derviş ve e, yaklaşımı CHP'de karşılık buluyor ve Kemal Kılıçdaroğlu teknik üzerine teknik götürüyor. Kabul etmeyince siz bağımsız olarak iktidara gelsin bakınımız olursunuz, katlanan kim var? Eşiktaş dilemiş düşünür. Genel Başkan Yardımcısı Selim'in devraldığı ekonomiden sorumlu. Ay burada, ay Öztürk orada. Elçi de burada. Mental bir sorun var hocam. Yani bu binlerce kez konuştuk biz bu mevzuyu. Yani buradan eee Süreyi de bitirmek üzereyiz. <gülüyor> Canım bir son so, so, so, sorusu Soru var. değil aslında. Ben bir, cevabı söyleyecektim. Bir, bir... Ee, bu mental sorunu nasıl aşabileceğimize dair e, sorunun cevabını bence partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Bize sorgusuz sualsiz biat eden bir gençlik lazım değil derken bugün de ismini andığımız Cumhuriyet Halk Parti'nin bu genç isimlerinin de aynı şekilde bu çağrıya kulak vermesini istiyorum ben de. Ya yani zaten adam çok net söyledi. Benim büyük başarım muhalefet dedi yani. Ama evet. burada meta yok. Kadın Serasa May endişe içerisinde 7 hafta sonra seçime gitmesi Cerebi Korbi'nin evet ya ben bu ezilenlerin yanındayım. Göçmenlerin yanındayım. Sürecinin karşılık bulması. Evet. Ama biz Kürtlerin yanındayım. Dedim ya? Genel başkanı içeride bir kere hafizhanelerini ziyaret etti mi? Kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Bir tane ifaden, eden mi? fikri ve Selin gitti mi? Ha? Kardeşim demokrasi'nin geri izler. Üçüncü partisin. Figen le. Selahattin. Ben seni ziyaret ediyorum dedi mi? Ama bu, bakın bu çok yanlış dedi. Yani tepkisini gösterdi. Yok <gülüyor> Yo, demokrasi. Sen senin gitmeni gerektirir. Bir tane işte Sezgin Tanrı Kulu, bir birçok. Yok Sezgin, bir de gidiyor. şey. Bir başka e, gazeteci. Milletvekili. Barış arkadaş gitmiş olabilir. Bilmiyorum. Yani ee... sonuç. Refleks şu, sen sahip çıkacaksın parlamentora. 4-15 Temmuz'a 4 parti karşılık verdi mi? Sen niye yeni kapıya öbür partinin çağrılmasını kabul ettin? Fikri sağlar. senin Sayıkbökür, Kemal Kılıçdaroğlu. Sen demokrasiyi Sadece doğru bir hareket. Selim metni net bir güzel bir metin. Senin Ama bir saniye dur kardeşim. Böyle parti değiştirilemez. Dolayısıyla yani bu bana samimi gelme ve Altan Bey'in de açıklaması bence yani doğru bulmuyorum. Onu da söylemek lazım. Üstadımız 67 yıllık partili öne çıkararak zaten tüylerin diken diken oluyor. Yani eli evet, seçimlerinden önce olmuş Altan Bey değil mi? Parti üyeli. O zaman 8-10'da bu süs mü? Tuncay Özkan da ziyaret etmişti. Onun da şeyini evet, şey Demirtaş'ı ziyaret etti. Demirtaş yani. ziyaret etti evet. Yakın e, zaman Yani kırmış kendini yani o Evet, şeydi. önemli bir yani. şeydi gelişme. E, Cezaevinde kalacak. Bunları konuşacağız herhalde. Evet, ben e, memlekete dönüyorum. Uçakla uçaktayız. <Gülüyor> tamam, çok bitmedi. teşekkürler. Çok şükür Ali Bilge ile Ekonomi Politik Açık Gazete Açık Gazete de Orson Welles'in sesinden radyo yayını olarak Dünyalar Savaşı aldı soxleyin ünlü romanının Orson Welles'in dünyayı birbirine katan Yorumuyla çaldık Orson Welles'in doğum günü Çünkü bu 1915'te 6 Mayıs'ta 2-3 gün önce 2 gün önce Doğum günüydü 1915'te 1985'te de hayata veda etmişti Orson Welles Çok önemli bir Çok yönlü sanatçı Yani yönetmen, yazar Oyuncu ve prodüktör ...sinemada, tiyatroda, televizyonda ve bizim için çok önemli olan radyoda da çalışmıştı. Aynı zamanda sihirbazlığı da var. E, savaş yılları sırasında bayağı sihirbazlıkla şeyini hayatında kazanmış filan bir trupla. Çok ilginç bir adam. E, ve e, şeyi de en önemli numaralarından bir tanesi de başyapıt niteliğinde filmler çekmiş olması bir tanesi medyanın sefaletini ve rezaletini ortaya koyan Citizen Kane bir tanesi Magnificent Ambersons yani yapılmış en baba filmler arasında sayılıyor bir de Touch of Evil kötülüğün dokunuşu ve Chimes at Midnight yani gece yarısı çanları o da Falstaff yani Shakespeare'in çeşitli eserlerinden derlenmiş harika bir filmdi son İstanbul Film Festivali'nde gösterildi ve Büyük bir ilgide uyandırdığını söyleyebiliriz Gerçekten bir başyapıt Özellikle de Belki de gelmiş geçmiş en büyük Savaş sahnelerinden birini de içeren Champs at Midnight Filminin de yapımcısıydı Kendisi görmemişti yanılmıyorsam Restorasyonu yapıldıktan sonra bu filmi Ona da bir günaydın Demiş oluyoruz Şimdi ondan I know what it is to be young adlı Şarkısını onun o benzersiz sesinden Dinleyelim away so the story is told I've asked so many questions of the wise men I met couldn't find all the answers no one has as yet there'll be days to remember laughter and tears. After summer comes winter, so go the years. So my friend, let's make music together. young days are over. Years. So my friend, let's make music together. I'll play the old while you sing me the new. In time when your young days are over. I Know What It Is To Be Young adlı şarkısıyla Oscar Orson Welles'i dinliyorduk. Orson Welles şarkıda diyor ki, gençken yaşın bir anlamı da yoktur, ikinci bir defa düşünmezsin bile diyor. Ama sonunda bir yaşlı adama rastladım ve işte dediği de şuydu, ben bilirim. Genç olmanın ne demek olduğunu ama sen sen bilmiyorsun yaşlı olmanın ne demek olduğunu bir gün sen de aynı şeyi söyleyeceksin zaman geçmesi lazım ve hikaye böyle anlatır. Ben çok akıllı adamlara bir sürü soru sordum bütün cevapları da bulabilmiş değilim kimsede bulabilmiş yani gün hatırlanacak günler var kahkahalar ve göz yaşlarıyla yazdan sonra kış gelir ve sonra da yıllar geçer dolayısıyla birlikte genç dostum birlikte müzik yapalım ben ihtiyarı oynayayım çalayım sen de yenileri, yeni şarkıları bana söyle zaman geçip de senin genç günlerin bittiğinde o zaman onunla paylaşacak birin olur yani paylaşma üzerine kurulu hoş bir şarkı baladını da varsın, acayip davudi sesinden konuşma şarkısı olarak çaldık evet şeye dönelim Ali Bilge ile konuştuğumuz çok önemli bir tahlil yazısı yazmış bir gün gazetesinde Güven Gürkan Öztan kitleleri derhal 2019 illüzyonundan kurtarmak gerekiyor. Biraz onu paylaşalım. Bu 2019 meselesi <gülüyor> önemli çünkü 16 Nisan sonrasında hiçbir şey aynı olmayacak. Siyasi dengeler tümüyle değişecek diyorduk ve bu öngörümüzün doğrulanması için çok da beklememize gerek kalmadı. Hayırın güçlü sesine ve milyonların cesaretine kayıtsız kalan siyasi bezirganlar eski usul hamlelerle suyu bulandırmaya başladı diyor. İktidarın kırılgan, zayıf noktalarını tespit ederek politika üretmek yerine ortaya isimler atarak şaibeli referandumu meşru kılma çabasına girdiler. Sokağa sırt çevirdiler ve sarayın ekmeğine yağ sürdüler. Halbuki genel seçim olsa güven oyu alması dahi güç olan AKP'nin meşruiyetini ve sarayın ilan ettiği sözde zaferi sorgulamak mümkündü. O imkan heba edildi kamuoyu hukuksuz referandum sürecini ve ardından gelen ulup bittileri değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti içi dengelerini konuşur oldu. Demiş ve hal böyleyken diye 8 noktada özetliyor. Kısaca özetleyebilir miyiz bilmiyorum ama birinci nokta kitleleri derhal 2019 illüzyonundan, yanılgısından sanırısından kurtarmak gerekir. Yüksek yargı 10 gün içinde tamamen saraya bağlanacakken sarcılar yargının basamaklarını tırmanırken kanun hükmünde kararnameler peşi sıra gelirken damatlar serbest demokratlar mahkumken damadın serbest bırakılması olayını biz cuma günü verebilmiş miydik? Hangi damadını? O kadar fazla damat var ki. Ha şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi vitamin Vitaminsizlikten ötürü serbest evet, bırakılmış. Vermiştik evet. evet. evet ve üstelik doktor raporu da şeymiş biliyorsun değil mi? 2005 tarihli falan demek evet, e, yokmuş öyle uyku apnesi falan. Olabilir. Yok Orada da evet belirt, ön belirtileri varmış yani ve kanuni hastanesinde verilememiş. Şeyde hastanesinde yani. Evet, ve özel hastanede alınmış rapor böyle bir. Geçiyor muymuş? Genellikle bizim lisede geçmiyordu. Özel hastaneden alınan raporlar. Şimdi Cezaevinde geçiyor. Bazıları için. Damat geçiyor. olduğunuz evet. zaman. Evet. Damat olmayı beklemek lazım. Şey, damat olmuyor. Damadı ee, Böyle işte. Ah şehri oturdu bak. Şehri ne demek diye sorabilir miyim? Bilmiyorum. Ama şehir, büyükşehir belediyesinin damadı. Şehri yari, şehir hmm. vaziyet. Neyse. Evet. Ee, yani... E böyle şey yüksek gergi 10 gün içinde tamamen saraya bağlanacakken ve işte damatlar serbest demokratlar mahkumken bugün verilecek tepkiyi muhayyel bir geleceğe ertelemek siyasi mücadeleden kaçmaktır diyor damatlar serbest demokratlar mahkumken iki solun merkezde kalarak ılımlı bir tırnak içinde, siyaset izleyerek muhafazakarları tırnak içinde kucakladığını göstererek siyasal İslam'la baş edeceğini söyleyenler, iktidar çevresinde kümelenenler ya da politik merceğini yitirenlerdir, diyor. Sağ popülizmin küresel ölçekte, ha, bir açık radyoda tartıştığımız her gün, bugün de etraflıca konuştuk. Yani da ya da e, Avrupa'da da özellikle de yeni baskın seçimlerde de Britanya'nın durumunu konuşurken sağ popülizmin küresel ölçekte yükselişe geçtiği bir dönemde karşı söylem salt çoğulculuk ve demokrasi vadi üzerine inşa edilemez. Sağ popülizmin üstünü örttüğü toplumsal gerçekleri dikkate almayan bir sol siyasetin güçlenme ihtimali yoktur diyor ikinci nokta olarak. Analizinde Güven Gürkan Östan bugünkü Bir Gün gazetesinde Üç, memleketin bugün geldiği yerde liberal bir merkez sağ oluşuma ihtiyaç olduğunun dillendirilmesi kendini sol ya da cumhuriyetçi olarak tanımlayan kadroların işi değildir. Evet. Değil mi? Gayet Evet. makul. Abdullah Gül'ler vesaire. Evet. Ne, ne oluyor? oluyor ne, nereden ne oluyor çıkıyor? Yani? Sağ canağın içindeki krizleri derinleştirmek elbette muhalefetin vazifelerindendir bu amaca ancak cumhuriyetçi ve sol pozisyonda ısrar ederek ve sağın hegemonyası dışına çıkılarak ulaşılabilir. Yoksa iktidar dışındaki sağ aktörlere mavi boncukla atarak değil. değil mi? Bir sürü isim geçti. Başta gül olmak üzere değil mi? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi hem yerel hem Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu hatayı yapmıştır. Şey ne nasıldı? Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu. Evet. Ankara'da da Mansur Yavaş, Mansur Yavaş yani ekmek için Ekmeleddin ve lavaş için Yavaş sloganlarıyla pek başarılı oldu söylemez. Akabinde 16 Nisan öncesi Saadet ve Küskün Ülkücülerle aynı karide poz vermiştir. Adalet Partisi ile referandum sonrasında da beklenen direnci gösterememiştir. Tüm bu adımlara dair öz eleştiri beklemek sol çevrelerin hakkıdır diyor. 4. Zamanında Adalet ve Kalkınma Partisi'nde koltuk kapmış fakat sonradan yollarını ayırmış isimlerin Saray Adalet ve Kalkınma Partisi eleştirilerini Cumhuriyetçi ve sol sosyalist eleştirilerle aynı kulvarda değerlendirmek politik bir hatadır. Çünkü bahsi geçen isimler piyasacılık başta olmak üzere sağ siyasetin hegemonyasını muhalif söyleme, sızdırma potansiyeline sahiptir. Solun kendi eleştirilerini kitlelere yaymak için denenmiş sağ siyasetçileri aracı kullanmaya ihtiyacı yoktur. 5. AKP 2002'nin AKP'si değildir. Bugün sarayın dar ve geniş çevresinden ibaret olan bir iktidar pratiği devlet parti projesini tamamlamak istemektedir. Devlet tire parti yani. Tek devlet tek bayrak vardı ya tek. Ee, Erdoğan'ın dar çevresinde çatışmanın somut koşulları oluşmamıştır. Geniş çevredeki ağız dalaşına odaklanmaksa zaman kaybıdır. Tıpkı gülden arınçtan medet ummak kadar nafiledir. Altı İslamcılar ve muhafazakarlar arasında tek adam rejimine mesafeli duran entelektüeller vardır. Mevcudiyetleri değerlidir. Onların söylemleri tırnak içinde kapsayıcılık iddiasındaki liberal demokratik tutum için bir kaynak olabilir. Ancak mevcut kavga yalnızca gene tırnak içinde otoriterleşmiş saraya karşı mücadele değil, siyasal İslam'a ve hegemonyasına karşı mücadeledir. Bu nedenle vicdan ve gerçek İslam referanslarıyla siyaset yapmak cumhuriyetçi ve sol politik hattın gündemi olamaz. 7- Bir siyasi hareketi başarı çıtası liderlik örgütsel kapasite ve politik netlikle ölçülür. Politik tutarlılık olmadan tabanla parti yönetimi arasındaki ilişki dinamik bir biçime dönüşmeden başarı beklemek hayaldir. İşte biraz önce Ali Bilge ile de beraber konuştuğumuz mesele bu. Yani Al, Al Partisi'nin gençlik genç ...aktivistleri, partizanları ile hiçbir bağlantısı yok, görünmüyor. Şöyle diyorlar, biz bir araya geleceğiz, kaçış yok, mücadele edeceğiz. 15 yıldır bu topraklara şiddet, talan ve yağmadan başka bir şey bırakmayan zihniyetle mücadele edeceğiz. 16 Nisan'da kendini memlekete kabul kılan hayırı kazandıracak olan perspektif, onu Gezi Prat'ı ile buluşturacak program ve adaletsiz zenginlikle mücadele ettirecek olan cesaret bizimledir. Artık olması gereken zaten bir politik zeminde kendini var eden hayır sinerjisini doğru örgütlemek ve Birleşik Hatt'ın siyasi alanını yaratmaktır demiş Bir Gün Gazetesi'ne verdiği mülakatta CHP Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz. Evet ve yani bitiriyorum Güven Gürkan Öztan'ın ayrıntılı analizini bugünkü Bir Gün Gazetesi'nde Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin temel problemi politik netliğe ve buna uygun stratejiye sahip olmamasıdır. Tabanın beklentilerini politik bir mücadeleye dönüştürmek için tepedeki sislerin dağılması gerekir. Elitlerin yani. Evet aynen. Yalpalamadan somut talepler arkasında ancak böyle durulabilir. Ve son olarak 8. madde 1 Mayıs meydanlarını inleten hayır bitmedi daha yeni başlıyor sloganı şaibeli referandum sonuçlarına karşı başkaldırışın sembolü olduğu kadar bundan sonra izlenmesi gereken siyasi hattı da özetlemektedir. Muhalefet parlamentoda anayasal diktaya hizmet edecek hiçbir düzenlemenin parçası olmamalı. Kendine iktidarın aynasından bakmaktan vazgeçmelidir. Memleketin meydanlarını, sokaklarını, fabrikalarını halkın meclisine dönüştürmelidir büyüyerek güçlenerek sokağın dinamizmine kulak vererek meşru ve haklı siyasi mücadeleyi örgütlemek için kaybedilecek bir dakika bile yoktur bu Güven Gürkan Öztan'ın bugünkü yazısını da internet sitesine web sitesine de koyarız yaralar demokrasi yazılarına ve analizlerine yer veren bir sitede bunu yapmaya çalışıyoruz Ee, büyük sel haberleri var tabi bununla bitirebiliriz aslında yani Kolombiya'da muazzam bir felaketten bahsediliyor o da bir gün gazetesinde 31 Mart gecesinden itibaren patlak veren sel felaketlerinde toplam 370 kişi ölmüş 76 kişi de kayıpmış yani 400'ün üzerine 500'e yakın insan 400 küsur insan şey olmuş yani çok ağır bir durumla karşı karşıyayız ama çeşitli yerlerde de sel e, haberleri var. Türkiye'den de var. Birçok yerden geliyor. Ve o yok sayılan bir durum var işte. Bunlardan da bahsedelim. Başka bir Var. Dün Denizli'den Bozkurt ilçesindeki Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu hmm, ve Çocuk evet. Eğitim Evi Müdürlüğünde kalan e, bir is, tutuklular, hükümlülerin bir isyanından bahsediliyordu akşam saatlerinde. Yedi kişi yaralanmış. E, güvenlik güçleri olayı bastırmış. Ne olduğundan Çok fazla haberdar olunamıyor. Çünkü çok fazla detay yok haberde. Evet. Bir de son dakika haberi var. Bu e, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili e, FETÖ'den gözaltına alınmış. Ama eski. Aa, eski milletvekili. Eski milletvekili. Evet, ben de heyecanlandım. <gülüyor> eski. 24. dönem Mersin Milletvekili Ahmet Teyfi Kız'un FETÖ operasyonu kapsamında örgüt üyesi suçlamasıyla sabah saatlerinde gözaltına alınmış. Damadın uyku apnesi ne olmuş? Uyku apnesi değil efendim o işte Abnesi. vitaminsizlikten. Apnesi pardon vitaminsizlikten asıl önemli nokta orası e ama bu vitaminsizlik şeydi 2014'te mi 15'te mi ne yani o zamandan bile vitaminsizmiş önce. işte e, Multivitamin verselerdi böyle olmazdı evet, evet çok doğru haklısın peki e, yani şöyle diyor bitirelim yazıyor o zaman memleketin yarısı yoksulluk içinde yaşamaya mahkum edilmiş yurttaşlık hak ve özgürlüklerimiz elimizden alınmış Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyor. Evet. Askeri iyileştirilmiş polis güçleri silahsız yurttaşları sokaklarda katlediyor olabilir ve biz dünyanın en büyük hapishane sistemiyle en caniyane savaş makinesini işletiyor olabiliriz. Ama bütün bu gerçeklikler itinayla görmezden gelinir. Bu kokuşmuş zihniyet olarak iflas etmiş ahlak dışı dünyanın özü Trump'ta cisimleşmiştir. Trump bu dünyanın doğal ifadesidir. O bu şahıdır. Biz de onun kurbanlarıyız. Böyle bitiyor işte. Malezya'nın ilk 5 milyar deleri arasında yer alan Sid Mohtar Albukayr 2010 yılında doğum yeri Setar kentine 200 milyon dolara kurduğu Uluslararası Albukar e, Üniversitesi'nin anahtarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Doğan'a teslim etmiş efendim. Düşünsenize üniversitenin anahtarı sizde. Altın anahtar İstediğinizi yapıyorsunuz gece geç saatte sabah erken saatte İsterseniz kapıyorsunuz isterseniz açıyorsunuz Ama işte Malezya'da Bir de O zaman üniversite ve öğrencilik Deyince e, Şeyi de Söyleyeyim e, Çok ilginç bir şey var Gene geç kalmış çocuklar Ales sınavında 9.45'te nasıl yorumluyorsun onu yani o konuda biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Uyuyamayan insanlar var. 2017, 2017 ilk bahar sınavında da 9.45 krizi yaşandı diyor. Birçok sayıda öğrenci sınava yetişmekte zorlandı. Bazı öğrenciler birkaç dakikayla sınavı kaçırdı. Bir öğrenci kendisine kapıyı açmayan polislere cinnet geçireceğim diye seslenmiş. Yani bu bütün bir sene, asgari bir senelik emeklerini ve çalışmalarını bir dakika için yani erken gel, gelerek kurtarma imkanı varken yapmayanlar yani cinnet acaba dikkatli o... olunması gereken evet. yerler işte bu sınavlar tek sınav olduğu için ama biat etmeyin tabii ki Erdoğan Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi bize sorgusuz sualsiz <gülüyor> biat eden bir gençlik lazım değil demiş bence dinleyin eğer kabul ederseniz reisinizin sözünü mankurtlaşmayın adam olun isyan edin. <gülüyor> çok yerinde. Belki bitiriyoruz. Bir şey de çalmıyoruz artık. ve Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. açık gazete.